Evet oruçluyken saçları boyatmak ee, oruca, Abis, oruca, zarar, oruca vermez. zarar verir mi? Asla Peki işte bu saçları yaptırmak vesaire bunlar mesela açık bir bayanım dedi ama bu saçlarını ekstradan yaptırmak, süslenmek de ekstradan e, insanı sorumluluklar mı hocam? Şimdi toplumumuzda şöyle bir algı da var. Aslında o yapılan işlemin doğru olmadığına kendisi de inanıyor. İnanıyor. Fakat bunu ya bir ibadetle birlikte bu yanlışlığı, bu hatayı yapmam ne kadar doğru diye onu tartışıyor. Aslında onu bir türlü vicdanen kabullenemiyor. Hı hı. E, ben şunu söyleyeyim. E, oruçlu veya oruçsuz yani iftarlı öyle diyelim. Yani. Ee, ondan sonra Saim veya Muftır başka bir ifadesiyle bu kişinin e, normal zamanlarda mübah olan şeyleri yani sosyal hayattaki işte e, kılık kıyafeti veya süsü vesairesi normal halde ne kadar mübahsa oruçlu iken de o kadar mübatır Yani e, onu oruçlu iken ayırt edici bir şey yoktur. Peki normal hallerde mübah olmayan haram olan daha doğrusu sakıncalı olan bir uygulama kılık kıyafet olsun. Süs eşyası olsun veya diyelim ki açıklık veya e, işte nasıl söyleyeyim başları yap, yaptırma veya diyelim e, işte namahrem olan birisine gidip saçlarınızı yaptırma hadisesi. Ne zaman e, oruçlu olmayan kişiye mübah değilse oruçlu olana da mübah değil. Yani evet. bu ayrımı oruçlu iken illa yapmak gerekmiyor. Her zaman bu hassasiyeti gözet gözetmemiz gerekiyor. Evet. Yani gözetilmesi gereken hassasiyet sadece oruçlu iken olmaması lazım. Oruçlu olmadığımız zamanlarda da bu hassasiyete riayet etmemiz gerekiyor. Evet. Yani sadece Ramazan'a sıkıştırmamalıyız tabii değil mi ki, Müslümanlığı? Tabii. Mutlaka. mutlaka. Tabii Ramazan'da aldığımız e, o eğitimle biraz daha i̇nşallah, motiveyle tüm seneyi inşallah, bu şekilde geçiriyoruz. E, diğer aylara müsteğiz. da bu yansıması olur da o zaman da ne yaparız? Kendimize çeki özen veririz. Evet. İnşallah. Yeni Ramazan'a da yaklaşıyoruz.